Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan saatlerimiz 16.30 gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere yine merhaba diyoruz. Her program ayrı bir heyecan bizler için çünkü her programda gerçek yaşamdan gerçek insan öykülerini paylaşıyoruz sizlerle. Bu programda da yine özel bir konuğumuz var ve yaşam öyküsünü aktarmaya çalışacağız size bakalım bu programda konuğumuz kim? Sevgili Ahmet Yerlikaya hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, Ahmet Yerlikaya nerede doğdu? Nerede başladı bu yaşama öyküsü desem? Ee, 1987 yılında Kahramanmaraş'ın Türk Oliçesi'ne bağlı Dolucaköy'ünde doğdum. Ee, köyünde çocukluğum geçti. Ee, ve ortaokul Türk Oliçesi, lise Türk Oliçesi. Peki köyde doğdunuz, bir köy çocuğusunuz. Kahramanmaraş'ın evet. bir ilçesinin, şirin bir ilçesinin, şirin bir köyünde dünyaya geldiniz. Evet. Nasıldı siz çocukken o köy, o ilçe? E, nasıl geçiyordu günleriniz? Aileniz ne yapardı, kardeşleriniz? Birazcık bahseder misiniz? Evet. E, köyde doğdum yani e, köyde doğup büyüyen çocuklar bilir. Genelde e, çocuklukları tarlada geçer, i̇şte hayvanlarla birlikte hem onlar büyür hem eee kuzularla keçilerle beraber büyürler. Çocuklar, o köy çocukları iyi bilir. Ailem çiftçi bir aile. Rahmetli babam çiftçilik yapıyordu. Annem de ev hanımı. İşte köyde sadece ev hanımı malum olunmuyor. İşte aynı zamanda tarla, bahçe işleri hepsini beraber götürüyordu. O şekilde büyüttü bizi. Aslında güzel bir çocukluğum geçti. E, şimdi hatırladığım zaman gerçekten öz diyorum. Bizim zamanımızda bu kadar nüfus yoktu. Ben şu an ilçede oturuyorum ama gittiğimde görüyorum çok fazla işte çoğalıyor nüfusu evler falan. O zaman bu kadar nüfus yoktu ve çok güzeldi bizim çocukluğumuz sürekli tarlada, bağ bahçede. Hani o karikatürler e, bazı resimler vardır yani tarlada koşan çocuklar. E biz öyleydik gerçekten de. Mutlu bir çocukluğumuz, çocukluğum geçti. Arkadaşlarımla da öyle sürekli işte hayvan gütmeye giderdik, inekleri gütmeye giderdik. Bahçeye işte bir şeyler yapardık, sulamaya giderdik, çapalamaya giderdik. O şekilde geçti çocukluğumuz. Ne güzel. Ee, dediğiniz gibi aslında o resimlerde çizilen e, tarlalarda koşan mutlu çocukların tam da kendisiydik diyorsunuz o yıllarda Aynen. çocukluğunuzda. Ee, Kahramanmaraş'ta, o köyde. Günümüz çocuklarıyla tabii kıyasladığımızda birçok açı, açıdan daha şanslı. Toprağa dokunan, doğayla iç içe büyüyen, mutlu çocuklardınız. Belki ama bir yandan da imkanlar daha kısıtlıydı herhalde bugünlere göre. Bugünlere göre çok çok kısıtlıydı. Yani şu an benim yeğenlerim hala köyde tabii sürekli gidiyoruz, geliyoruz. Dün de köydeydim. E şu anda en azından hani e, üst baş olarak işte bir okul ihtiyaçları olarak Genelde sıkıntılılar Bizim o zaman gerçekten ihtiyacımız da fazlaydı. Sıkıntı, hani şey olarak e, sıkıntılı zamanlarımız olurdu. E, ama şunun mu şu, şu an teknoloji var, işte televizyon var, her evde var. Bizim o zaman e, her evde televizyon da yoktu. İşte bazı evlerde vardı, biz akşam oturmalarına falan giderdik. E, şu anda kıyasladığım zaman, hani bu zamanını mı seçersin o zaman, ben o zamanı daha çok tercih ederim. E şu an çocuklarda bile telefon falan var. Bence hani belki de onlar da başkalarına diyecekler. Ama bence çocuklar çocukluğunu yaşayamıyor şu anda. Biz gerçekten e, çocukluğumuzu yaşadığımızı düşünüyorum. O çam kabuğundan arabalar yapardık. Yani ben hatırlıyorum amcamın çocuklarıyla. Çam kabuğunu soyardık. Böyle işte yere düşen çam kabukları olur. Böyle kalın. Evet. E, gam, gamga derler bizim orada. Onu yapardık. Böyle onlara tekerlek yapardık. Yani Sürekli böyle bir bir yerlere koşardık bir bahçeye giderdik sürekli yani evde çocuk olmazdı genelde. Şimdi bakıyorum çocuklar televizyon karşısından işte çizgi film izlemekten bir şey yapmıyorlar. Bence bu da ne bileyim iyi bir şey değil gibi geliyor bana. Belki imkansızlıklar içinde birçok yoklukla mücadele ediyorduk ama bütün bunlara rağmen... Mutlu çocuklardık ve daha yaratıcıydınız belki de. O işte bahsettiğiniz ya, ağaç kabuklarından biz... oyuncak yapmak bile o zamanki çocukları açısından baktığımızda aslında çocukların yaratıcılığını, işte o zorluklarla mücadeleyi her zor koşulda yeni bir fikir, yeni bir yaratıcı yolla bambaşka çareler bulmayı belki de mümkün kıldı. O yönlerini kesinlikle, geliştirdi o dönemki çocuklar. Yani çamur düşünün işte çamur yapıyorduk kendimiz. İşte taş küçük taşlarla ev yapıyorduk e, tarlalarda. Et, büyüklerimiz tarlada çalıştık. Biz o çamurdan evler yapıyorduk. E, İnanın o kadar eğleniyorduk ki. Yani şu anda tabii o zaman oyun hamuru falan bizim orada yoktu. Evet. E, şu an köyde de çocuklarda da var. Ama o zaman bizim oyun hamurumuz o tarlaydı, çamurdu. Birebir dediğiniz gibi toprağa temas ediyorduk. E, suyla temas ediyorduk sürekli. Gerçekten imkanlar kısıtlıydı. Bir yamalı pantolonlarımız yamalıydı. Ayakkabılarımızı biliyor musunuz? Yama atardık biz. Yani nasıl bu karalastik ayakkabıları görmüşsünüzdür. Evet. O karalastik ayakkabıların arkasına yırtıldığı zaman çünkü her zaman alma imkanınız yok. Ve bu sadece bizim için değil. Ha, köydeki... Bütün çocuklar için geçerli. O zaman öyleydi yani. Evet. Yama Peki atardık. Ahmet Bey kaç kardeştiniz? Biz yedi kardeşiz. Ben en küçüklerim. Yedi kardeşin en küçüğü Olarak evet. dünyaya geldiniz. Peki evet. e, okula nerede başladınız? E, okula köyümde doluca köy ilkokulunda başladım. İşte 5. sınıfa kadar o zaman e, ilkokul 5. sınıfa kadardı. İşte, e, 94 yılında başladım. 99 yılına kadar e, köyümde okudum. 5 yıl köyümde okudum. Babanızı küçük yaşta kaybettiğinizi biliyorum. Evet evet. E, 5 yaşında e, babam işte bir beyin kanaması yüzünden maalesef o zaman ben de böyle hayal meyal hatırlıyorum birkaç fotoğraf var işte babamla alakalı. 5 yaşında kaybettik e, beyin kanaması yüzünden maalesef. Başınız sağ olsun tekrar. Sağ Peki ilkokulu e, bitirdiniz. Geldi ortaokul yılları. 7 e, kardeşli bir evde babanızı da Küçük yaşta kaybettiniz, ee, hmm. yokluklarla ve zorluklarla mücadele ederken orta okula nereye gittiniz? Benim güzel, çok iyi öğretmenlerim oldu. Öğretmenlerim dedim yani o zaman ben gerçekten okumayı çok seviyordum. Öğretmenlerimden sürekli kitap istiyordum. Onlar da sağ olsun veriyorlardı. Dediler yani bu çocuk okusun dediler. Hani bir de hani gariban durumu var. Ailemi çağırdı işte annemi çağırdırlar. Diler ki bu çocuk teyze okusun bak okumayı seviyor başarılı derslerinde. Bir de hep sınıf başkanı falandım işte böyle e, sağ olsunlar. Onlar teşvik ile işte e, ortaokula o zamanki adı Namık Kemal ortaokuluna geldim. Yani 99 yılında e, burada başladım 3 yıl devam ettik ama tabii zaman... Dolayısıyla ailenizden ayrıldınız, köyünüzden ayrıldınız annenizden, ya, evet. ailenizden uzakta okumak durumunda kaldınız. Şimdi aklıma gelince gerçekten insan duygulanıyor o zaman tam böyle 12 yaşında bir çocuk düşünün. Gerçekten zor oluyor ailesinden ayrılmak. İşte e, yurtta kalıyorsunuz. E, bakın başka her şeyi boş verin, e, Sadece ailesinden ayrılmak bile insanla kadar, 12 yaşında bir çocuğuna kadar zorluyor. İşte gece gece, e, gece sessiz sedasız ağlamalar, gizli gizli ağlamalar. Aileyi, evi, köyü çok özlemeler falan. E, bunlar çok yaşadım. E, tabii ki benimle birlikte çocuklar vardı, onlar da yaşadı. E, sıkıntılı günlerdi, sıkıntılı günler geçirdik. Evet şimdi çocukluğumuzu uzun uzun konuşuyoruz. Dinleyicilerimiz de evet. düşünüyorlardır. Yani daha evet. programın neredeyse yarısı oldu çocukluktan bahsediyoruz hala. Neden çocukluktan bu kadar çok bahsediyoruz? Aslında bu konuyu niye bu kadar irdeliyoruz? Aslında biraz sonra daha detaylı anlatacağız belki de. Ama sevgili Ahmet Yerlikaya bugün konuğumuz değerli Ahmet Bey'in e, zor bir çocukluk yaşadığı. Yokluklarla mücadele ederek zor bir çocukluk yaşadı Ama o çocukluğunda özellikle kitap okumayı çok sevdiğini... O kitapları okuduğu için hatta bazen derslerini ihmal edecek kadar kitap okumayı çok sevdiğini ve e, o kitapların ona bambaşka dünyalar açtığını e, biliyoruz biz. Bugün programımıza aslında konuk olma sebeplerinden bir tanesi de bu. O yüzden de burayı birazcık daha detaylı konuştuk ama isterseniz birazcık daha hızlanalım. Ortaokula gittiniz, ailenizden uzak evet. 12 yaşında. Yatılı olarak Aynen. okudunuz, zor günler yaşadınız, ailenizi Aynen. özlediniz. Yatılı okul okuyan yurtta kalan her çocuk gibi Aynen. ve sonra ortaokulu bitirdiniz. Ortaokuldan sonra ne yaptınız? E, derslerim genelde iyiydi. E, i̇şte lise e, sınavları vardı o zaman. Onlara çalışıyordum ve e, Anadolu sesini kazandım. O zamanki Anadolu Sesi yani şu an çok ünlüyorum. O zaman Anadolu Sesi gerçekten iyiydi bizim zamanımızda. Evet. Ben de dereceyle kazandım? Çok da iyiydi. Iyi dört yıl boyunca iyi bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Ee, bir de İngilizce ağırlıklıydı o zaman. Yani bir yıl hazırlık okuduk İngilizce hazırlık sonrasında yine İngilizce ağırlıklıydı. Dört ee, yıl Anadolu Sesi'nde okudum, Türkçe Anadolu Sesi'nde. Sonra işte ee, maalesef bir takım sıkıntılar. Hani ben çok tarla sulardım. Çok Suyun içinde kalınca da bir de yayla suyu soğuk olur. Yani normal yazı köyleri gibi değildir. Ee, yayla suyu soğuk olur. Bir bacağımda bir hastalık vardı. Bir türlü o iyileşemedi. O ara bir ara okula gidemedim ben son sene maalesef. Ee, bir ara o zaman zamanda zaten maddi sıkıntılarımız da bir hayli fazlaydı. Üniversiteye gidemedim maalesef. Üniversite olmadı. Yani hem Ondan sağlık sonra... sorunu açısından bacağınızda o tarla sulamaktan, soğuk suların evet. içinde uzun süre bacağınızın evet. kalmasından dolayı ortaya çıkan hastalık... E, ...o hastalığın aslında e, sizi bir süre okuldan alıkoyması... ...ardından da e, yaşadığınız ciddi maddi zorluklar belki de üniversite evet. hayali kurmanızı bile engelledi... ...ve siz Andolu evet. Lisesi'nde okuduğunuz halde, dereceyle Anadolu Lisesi'ni kazandığınız halde... ...üniversiteye gitmeyi düşünmediniz, gidemediniz. Ya gerçekten şimdi ben... Biraz acıtasın falan yapmak istemiyorum ee, ama çok zordu yani bizim benim o liseye gitmem hani köyden e, köye gittiğim zaman bazı hafta sonları köye gittiğim zaman geri gelecek yol parası dahi bazen bulamıyordum dolmuş parası. E, gerçekten bir kantine oturup çay içmek bile bazen ıldıraf e, haline dönüşebiliyordu. Ben de o zaman şöyle düşünüyordum yani ben burada üniversiteyi yani liseyi zor okuyorum. Üniversiteyi nasıl okuyacağım? E tabi so o zamanki gibi internet imkanları yok işte girdi bak e, bilgi sahibi değiliz açıkçası. Hani sonra öğrendim tabii ki arkadaşlarımız oldu işte hem üniversite okuyup hem çalışanlar e, işte burs alanlar falan filan. Ama bunu o zaman gerçekten bilmiyordum. Ben dedim ki ben e, okuyamam hani gerçekten imkanımız yoktu. Evet. E, yanlış bir şeymiş e, okunabilirmiş e, çalışanlar çalışıp okunabilirmiş burs alınabilirmiş ama o zaman... Gerçekten. Farkında bile Gilemedim. değildiniz belki de ve dolayısıyla üniversiteden vazgeçtiniz ve çalışma hayatına başladınız. Evet. Ne evet. iş yaptınız? Yani, tamam. Nerede çalıştınız? Nereye yani, gittiniz? Bir sürü bir sürü işte çalıştım. E, i̇lk tabii ki abilerim e, inşaat sonların yanında başladım çalışmaya. E, i̇nşaatta daha çok çalıştım. Sonra hiç alakasız bir şekilde dedim ben İstanbul'a gireyim. Çünkü ben e, e, pek içime sinmiyor yani Bir şeyler yapmak istiyordum. E, bir şeyler de uğraşmak istiyordum ve inşaat benim işim değil diyordum İstanbul'da bir arkadaşım liseyi beraber okuduğumuz arkadaşım o zaman e, o zaman Bekir evinde ben gelebilir miyim gel dedi orada işte bir birlikte takıldıktan sonra sen bir şey yapalım onun vasıtasıyla bir reklam ajansında e, ne diyorlar e, ofis, ofis boy olarak başladım e, yani her türlü işi yapıyordum o zaman öyle evet. girdim yani Biraz sabırlı oldum. Sonra işte 7 yıl boyunca, arada bir 15 aylık askerlik dönemi de bunun içine dair. 7 yıl boyunca İstanbul'da reklam ajansında çalıştım. Ee, o şekilde. Peki İstanbul'dan sonra nereye gittiniz? İstanbul'dan sonra bizim buralarda klasiktir. Anne babaları da hani hadi gel seni evlendirelim artık yaşın geliyor gibi laflar. Evet ben de artık dedim vakti geldim, memlekete dönelim. Bir yanım gelmek istemiyorum, bir yanım da annemi hiç üzmek istemiyorum çünkü en küçük olanlar bir de böyle ayrı bir bağ vardır aralarında. Dolayısıyla Kahramanmaraş'a döndünüz annenizin. Evet, evet. evet, evet için. Annen çok Peki Kahramanmaraş'ta e, ne iş e, yaptınız? E, Kahramanmaraş'a döndükten sonra? Burada da, burada da fabrikada çalışmaya başladım. Büyük bir kurumsal bir fabrikanın e, fabrikaya girdim. Burada çalışmaya başladım. E, aslında hikayemizde belki de orada başladı. Bir yandan fabrikada evet. haftanın altı günü çalışıyordunuz ama haftanın evet. yedinci günü yani izin gününüzde kalkıp ne yapıyordunuz? Yedinci gününde köylere kitap dağıtmaya gitmeye başladık. Çocuklara kitap götürmeye başladık. Çocuklara kitap edeyelim. Nasıl başladı bu köylere, köy okullarına kitap götürme olayı? Şöyle başladı biz, ben kitap fuarı açılmıştım. Burada belediyenin düzenlediği fuarı. Evet tabii kitaplara çok ilgili olan biri olarak hemen gittim. E, baktım çocuk yeğenlerime kitap alayım dedim. E, çocuk kitapları bölümüne gittim. Baktım gerçekten o yüzden kitaplar var, setler var dedim. Hani bizim o ok köyün okuluna da alayım. Çocuklar okusun dedim. Yani e, aldım biraz da pazarlıkla aldım. Kitapları dağıttık ve bunu işte sosyal medyadan paylaşınca bizimki özellikle İstanbul'da çalıştığım arkadaşlar dedi ki biz de gönderelim ne kadar güzel bir şey. Onlar da gönderdi. Sonra sosyal medyanın güzel tarafları çok var. E, oradan gönderenleri biz de gönder, görenleri biz de gönderelim diyerekten. E, öyle başladık. Ben işte dediğiniz gibi altı gün fabrikada çalışıyordum, bir günümü de e, bu işlere ayırıyorduk Tatil günümiz, din günümde. E, öyle başladık. Kaç senedir köy okullarına kitap götürüyorsunuz? Tam bu geçen e, Eylül ayında üç sene oldu. Üç senedir e, köy okullarına, köylere. Sadece köy okullarına da değil. Mesela yazın e, ve tatillerde biz yine elimizden geldiğince köylere gidiyoruz. E, tatillerde çocuklar kitaplarda mahrum kalması diyoruz ki ben çok yaşadım. Hani kitap bulmakta çok zorlanıyordum. Onlar gibi kalmasın diye yaylaları geziyoruz. Köyleri geziyoruz. Çocuklara kitap ulaştırmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Peki e, şimdi fabrikada çalışmıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ya yani şu anda dört 5 ay önce bir bebeğimiz oldu. Bebeğimiz o gün 11 gün hastanede kaldı yoğun bakımda. O arada da fabrikadan çıkmak durumunda kaldım. Sağlıkla büyüsün orada evet, bebeğiniz. Efendim. Sağlıkla büyüsün bebeğiniz, mutlu bir ömrü olsun. olsun umarız. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. O dönemde o fabrikadan çıktınız. Peki şu an ne iş zaman. yapıyorsunuz? Ve şu anda da inşaatta çalışmaya devam ediyorum. Yani şimdi e, şey gibi fabrika gibi periyotlar yok ama olduğu zaman gidiyoruz, çalışıyoruz. Ve ee, olmadığı günler i̇şte dernekimiz var. İki yıldır dernek çatısı altında bu faaliyetleri yürütüyoruz. Ee, dernek işleri de belli bir zaman gerektiriyor. Bir yandan o işleri yapıyoruz. Bir yandan malum evimizi geçindirmemiz gerekiyor. Evet. Ee, o şekilde Ahmet işleri Bey, bir arada götürmeye çalışıyoruz. 3 sene önce fabrikada çalışırken haftanın 6 günü fabrikada çalışıp 7. gün izin gününüzde sabah erkenden kalkıp yollara düşüp Yeri geldiğinde köy okuluna, yeri geldiğinde tarlada çalışan bir çocuğa, e, hayvanların peşinden e, köyde e, giden yakaladığınız çocuklara kim bulursanız onlara kitap götürdünüz. Ve siz ben büyürken çok zorluk çektim, e, kitap bulmakta bile çok zorlanıyordum, e, çocuklara elimden geldiğince yardımcı oldum diye başladınız. Sizi gören, bu yaptığınız güzelliği, güzel çalışmaları, güzellikleri gören insanlar size destek olmaya kitap göndermeye başladılar. Ve evet. siz köy köy... E, gezerek e, okul çadır nerede bir çocuk bulsanız onlara kitap götürdünüz 3 yıldır ve bunun 2 yılında da artık bir dernek kurdunuz ve dernek çatısı altında bunu yürütüyorsunuz toplamda bugün ne kadar kaç bin çocuğa ulaşmışsınızdır biz e, bu şeyde dernek faaliyet raporlarımız var Bu yaz döneminde 12 bin kadar hesaplamışız 12 bin kadar hesapladım. Ama tabii yaz boyunca da biz devam ettik ve hala da gitmeye devam ediyoruz. Yaklaşık bizim tahminimiz tabii ki bu kesin rakam değil ama 15 bin civarında çocuğa kitap ve bilim dergisi ulaştırmışız. Ve bu çocuklar ee, sadece bulunduğunuz 15... ilçede değil aslında. Siz başka ilçelere Kesinlikle başka değil. illere yani de gidiyorsunuz bizim, artık. Sadece bizim ilçede değil. Yani ilk başta arabadan dolayı çok uzağa gidemiyorduk. Ama şu anda arabamız var. Gaziantep, Osmaniye. E, buralara Adıyaman, Malatya e, geçen hafta mesela bir sosyal medyadan bakabilirler dinleyicilerimiz geçen hafta Bingöl'deydim e, bu hafta Batman'daydım e, yani mesela sosyal işte, medyadan bizim... nereden tamam. bulabilir bu arada dinleyicilerimiz onu da paylaşalım Aa, isterseniz e, kitap çocuk Derneği'nin facebook sayfası var oradan kitap ve çocuk derneği kitap yazanları çocuk derneği. çıkıyor zaten tamam e, benim, e, şahsi hesaplarım üzerinden genelde paylaşımı yapıyoruz Ahmet Yerlikaya Instagram'a ve Twitter'a yazarlarsa yine oradan çok rahatlıkla çıkıyor. Peki şu an inşaatlarda çalışıyorsunuz, işçilik yapıyorsunuz. Hı -hı. İş bulduğunuzda hı -hı. çalışıyorsunuz. Mevsim itibariyle de evet. inşaat sektörünün evet. durağanlaştığı bir dönem. Evet. Ve evet. siz evet. iş buldukça inşaatlarda çalışıp artakalan tüm zamanlarda da yine köy köy gezip hı -hı. bu kitapları çocuklara hı -hı. ulaştırıyorsunuz. Hı hı. Evet. Nedir derdiniz? Ya derdim aslında ben de bu soruya çok muhatap oluyorum. Özellikle mesela ilk başta e, nişanlıydık o zaman. Şu an eşim diyordu yani bir günlük ne var be adam otur dinle hani derdin ne diyordu bu soruyor da soruyordu bana. Derdim yani çok seviyorum bu ülkeyi. Türkiye'yi çok seviyorum. Gerçekten hem ilçemi de çok seviyorum. Bulunduğum yeri Kahramanmaraş'ı da gerçekten çok seviyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yani bir şeyler yapmak istiyorum. Bu da insanı yerinde durduramayın. Yani bir çocuğa bir kitap hediye etmenin, o çocukdaki değişimi görmenin size anlatamam. Yani mesela ben bir yaylaya gitmiştim. E, bu yaz daha yeni. Göksunu ilçemiz var. Maraş'ın bilenler gitmiş. Bir çocuk dedi ki abi dedi bir an önce gelmiştim. Ben bu kitabı dedi. iki tane kitap vermiştim. Bu kitapları üç kere okudum dedi. Başka kitabı olmadığı için. Yaylada yaşıyor. Elektrik yok. Bir şey yok. Ailesiyle hayvancılık yapıyor Üç kere okudum ikisini de dedi. Şimdi bunu öğrenince insan yerinde duramıyor. Dedim ki ona tabii ki ben bir koli sonra hazırladım, tekrar götürdüm. Ee, yani bunun gibi bir şeyler yapmak istiyorum. Şu anda kütüphaneler kuruyoruz. Çocukların o kitap aşkını, sevgisini e, görseniz yani yerinize duramazsınız. Gerçekten hani şimdiki bir şey var Hani biz okumuyoruz, bizim millet okumuyor. Ben buna katılmıyorum. Eğer bunu güzel bir şekilde planlarsak, programlarsak bizim milletimiz de ayrıca okumayı da sevdiğini anlıyorum. Ee, özellikle çocuklar, Anadolu'daki köydeki çocuklar özellikle gerçekten çok seviyor okumayı. Yani emin gittiğim zaman o dergileri, okuyuşları. Yine ben sosyal medyaya koymuştum. Orada görevleriyle bir tane kızımız var. Yine yaylada ailesiyle birlikte hayvancılık yapıyor. Ben işte tekrar denk geldi bilim, bilim dergisinin TÜBİTAKIN çok güzel bilim çocuk dergileri var. Evet. Onu götürdüm. Sonra bilimciye ki ya geçen ay ne öğrendim dedim. E, Kamerayı da açtım. böyle bir anlatıyor ki size anlatamam. Bıtır budur anlatıyor. Yani okumuş yutmuş yani. Bazılar yerlerini iki sefer okumuş. Yani <gülüyor> ne güzel ne mutlu gördükçe, size. <gülüyor> gördükçe insanın bir şeyler yapası geliyor. Yani yoksa gerçekten e, bir külfet gerektiriyor. Bir e, şey gerektiriyor vakit gerektiriyor bu işler yani derneğin evet. bütün işleri bende işte resmi işleri bu arada diğer taraf... Ahmet Bey derneğin dernekten de bahsettik şu an bir derneksiniz ve dinleyicilerimizden de kitap göndermek evet. isteyen olursa size destek olmak evet. isteyen olursa bir daha söyleyelim derneğimizin ismini dinleyicilerimizde Kitap ve Çocuk Derneği. Kitap ve Çocuk Derneği. Ee, Kitap ve Çocuk evet. Derneği'ne sosyal medyadan ulaşıp destek olabilirler. Artık programımızın sonuna geliyoruz, son e, dakikalarımız. Dolayısıyla e, size sormak istiyorum son olarak hem dinleyicilerimize son mesajınız ne evet. hem de Ahmet Yerlikaya'nın hayaline Benim hayalim e, köy okullarına e, modern kütüphaneler kurmak böyle. Biz şu an kitaplıklar kuruyoruz, evet ama bir de çıkmak istiyorum içinde böyle e, renkli renkli masaların, kitaplıkların olduğu tamamen böyle rengarenk. İşte Milli Eğitim'in de Z kütüphane dediği kütüphaneler de kurmak istiyorum. Bu hayalim var benim. Bunu da yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Şu an tamamen bunu yapmasak da işte kitaplıklar kuruyoruz, vergilikler kuruyoruz. E, bunları yapıyoruz. Çocukların okuması aslında daha genişte bakarsak. inanın e, okuyan çocukla, kitap okuyan çocukla... Okumayan çocuk o kadar fark ediyor ki köydeki çocuklar kitaplardan mahrum kalmasını istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü bizlerle dinleyicilerimizle paylaştınız. Çok mutlu olduk biz sizi bugün konuk ettiğimiz için. E, sizi tanıdığımız için. Bu tür mecralar bizim için o kadar önemli ki ben evet bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama e, bizim sesimizi böyle duyurdukça bir insanlar e, öğreniyor, tanıyor, mesaj gönderiyor ...sosyal medyadan takip ediyor. Bizim için çok... ...çok önemli. Çok ben teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederim yer verdiğiniz için. Çok sağ olun. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet efendim bugün konuğumuz... ...sevgili Ahmet Yerlikaya'ydı. Ahmet Yerlikaya Kahramanmaraş'ta yaşıyor. E, haftada... ...altı gün fabrikada çalışıp... ...yedinci gün izin gününde köylere gidip... ...çocuklara kitap götürürerek başladığı... serüveninde Bugün artık... ...fabrikadaki işinden de ayrılmış durumda... ...ve inşaatlarda çalışıyor. İnşaatlarda çalışırken yine arta kalan zamanlarında köy köy gezip çocuklara kitap götürüyor. Güzel mi güzel bir insan tanıdık. Kocaman yürekli bir kahraman tanıdık aslında. Çocuklar daha fazla okusun diye kendi yaşamındaki yokluklardan, kendi yaşamındaki eksikler, eksikliklerden yola çıkarak, zorluklardan yol, yola çıkarak bugün başka çocuklar aynı zorlukları yaşamasın diye onlara kitap götürmeye, onların dünyasını aydınlatmaya çalışıyor. Ahmet Yerlikaya destek olmak isterseniz eminim çok mutlu olacaktır. Buradan bir kere daha kendisinin sesini duyurmuş olalım. Ve Kentin Gizli Öyküleri programının bu haftada sonuna geldik. Sizler de yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz Instagram ve Facebook sayfası üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarımız üzerinden bizlere ulaşabilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatler 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. Hoşçakalın.